Eûzu billahi minneşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi <Sessizlik> nehmaduhu. Ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve neûzu billahi min şurur enfüsina ve min seyyate amalina. <Sessizlik> men yehdihillahu felamudillelah ve men yudlil <Sessizlik> felahadiyelah. Ve eşhedü en la ilahe illallahü la şerikele. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ema abad fein estaqal hadis kitabullah ve hayral hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şer i umuri muhdesatuhha ve kullu muhdesatin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnar. Tefsir dersinde Nur suresi 19. ayetinde kalmıştık. Allah azze ve celle mealen şöyle buyuruyor. İman edenler arasında çirkin şeylerin yayılmasını arzulayan kimseler için dünyada da ahirette de çetin bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Mücahit Rahimullah dedi ki, ayet, hayasızlığın edebe üstün gelmesini arzu edenler anlamındadır. Yani çirkin şeylerin yayılmasını arzu etmek demek bu demek. Ve burada Ayşe radıyallahu hakkındaki olaydan bahsedilmektedir. Ali bin Ebitalp radıyallahu anh'den, çirkin bir şey söyleyen ile onu yayan kişi günahta eşittirler. Bunu Hasen İsnad'da, Bukhari, Edebül Müfret'te, Beyhaki Şubil İman'da rivayet etmiştir. Sevban radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın kullarına eziyet etmeyin, ayıplamayın ve kusurlarını açığa çıkarmayın. Zira Müslüman kardeşinin kusurlarını ortaya çıkarmaya çalışan kişinin Allah Teala da onu kendi evinde rezil edecek şekilde kusurlarını ortaya döker. Bunu Sahil-i Gayri İsnad'da Ahmet-i Nambel rivayet etmiştir. 20. ayet, ya sizin üstünüze Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, Allah çok şefkatli ve merhametli olmasaydı. İbn Abbas radıyallahu şöyle açıkladı, Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, mahlukattan hiç kimse kendisi için faydalı bir şeye ve kendisini kötülükten koruyacak bir şeye ulaşamazdı. 21. Ey iman denler, şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim şeytanın adımlarını takip ederse, muhakkak ki o Edepsizliği ve kötülüğü emreder. Eğer üstünüzde Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, içinizden hiçbir kimse asla temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır, Allah iştir ve bilir. İbn Abbas radıyallahu anh'a hutuvati şeytan kavliyle kastedilen şeytanın amelidir. Yani onun e, amelini yapmayın, onun emrettiği, onun beğendiği işleri yapmayın. Bunu yapanlar, şeytan adımlarını takip edenler mutlaka edepsizliği ve kötülüğü emreder. Bundan hoşlanır hale gelir. Eğer Allah'ın lütfu ve merhameti olmasaydı ifadesi, yani hiç kimse asla temize çıkamazdı o zaman. Yani her insanda potansiyel olarak bu tür kötülükler vardır. İnsanın bu kötülüklerle, kötü duygularıyla, nefsinin hevasıyla mücadele etmesi gerekir. Ve bu korunma, insanların bunlardan korunması Allah'ın lütfu ve merhameti iledir. Yani Allah'tan bu konuda yardım istemek gerekir. Ona itaatle bunun önüne geçmek gerekir. 22. İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler akrabaya, yoksullara, Allah yolunda hicret edenlere vermeyeceklerine dair yemin etmesinler, bağışlasınlar, feragat göstersinler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. İbn Abbas radıyallahu anh, Velâ yetelu ulul kavli varlıklı olanlar yardım etmeyeceklerine dair yemin etmesinler demektir. Ayşe radyalanadan Ebubekir radyalan akrabalık ve fakirliğinden dolayı misdaha nafaka verirdi. Allah Teala benim beraatime dair ayet indirdikten sonra şöyle dedi. Vallahi Ayşe hakkında söylediği lakırdılardan sonra artık ona ebediyen bir şey verme. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle bu ayet, Nur 22. ayetini indirdi. Ebu radıyallahu Radiyalan, Vallahi ben Allah'ın beni başlamasını dilerim dedi ve Mistah'a evvelce vermekte olduğu nafakayı tekrar vermeye başladı ve bunu ondan ebediyen kesmem dedi. Bunu Bukhara ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yani bu iftira olayında elebaşlık yapanlardan biriydi. Yani i̇bn Bey atmıştı iftirayı ama bunun yayılmasında Mistah bin Usase'de katkı sağlamıştı. Buna rağmen yani Ebu Bekir radıyallahu yem birisi. Buna rağmen Ebu Bekir anh bu ayete imtisal e, yani ona bir daha yardım yapmayacağına dair sözünden döndü. E, Allah'ın bağışlamasını arzulayarak. E, bundan sonra kesmem ona yaptıklarımı e, demiştir burada. Ebu Ureyh radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse bir şeye yemin eder de başkasını ondan daha hayırlı görürse o başka işi yapsın. Yeminden dolayı da kefaret versin. Bunu müslim rivayet etmiştir. Evet, Evbekir Radyalan'ta burada yaptığı yeminin Hakk'a muhalif olması üzerine o yeminden dönmüştür. Yani bir kimse batıl bir şeye, hayır olmayan bir şeye yemin ederse veya yemin ettiği şeyden başka bir şey daha hayırlı görürse bundan dönsün ve yeminin kefaretini versin. Bu hadiste buna açık bir yönlendirme vardır. Ebu Macid el-Hanefi'den adamın bir Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'a sarhoş birini getirdi. Abdullah ona içki cezasını uyguladıktan sonra onu getiren adama bu adam neyin olur dedi. Adam amcam olur dedi. Abdullah radıyallahu anh şöyle dedi. Ona hiç de iyi davranmamış ve kusurunu örtmemişsin. Halbuki Allah Teala bağışlasınlar, feragat göstersinler. Allah'ın sizi bağışlamasına arzulamaz mısınız buyurur. Nur 22. ayetini okuluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk defa birinin elini kestiği zamanı iyi hatırlıyorum. Adamın elinin kesilmesi emrini verince yüzü kül rengine döndü. Ona, ey Allah'ın Resulü adamın cezalandırılması sanırız seni üzdü denilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kardeşinize karşı şeytana yardımcı olmamanız gerekirdi. Yetkili kişi kendisine ulaşan bir davada artık cezayı uygulaması gerekir. Ancak Allah Teala bağışlayıcıdır ve bağışlamayı sever. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra bu ayet okudu. Nur 22. ayetini okudu. Bunu Abdurrazak Mekarimü'l-ahlak da Taberani, Hakim, Beyhaki, Ahmed tefsirinde İbn Ebî Hatim rivayet etmişlerdir. Hasan isnadla. Yani e, önceki ayetlerle de alakalı. Yani onunla bağlantılı olarak geliyor bu. Hiçbiriniz temize çıkamazdınız. Allah'ın lütfu, merhameti olmasaydı. Bu sebeple hata yapan, günah işleyen kardeşinizi eee onu örtmeye çalışın. Yani bir, bir an evvel işte e, had cezası buna uygulansın diye kadıya götürmeye kalkışmayın. Onun tevbe etmesi ümidi varsa yani bu çirkinlik yayılma şeklinde ortaya çıkmayacaksa yayılmayacaksa eğer bu gibi bir endişe yoksa yani kötülüğün önüne geçme gibi bir durum söz konusu değilse e, bunu gizlemek daha eftaldir. Çünkü herkesin dediğimiz gibi potansiyel olarak günah işleme, günah düşme potansiyeli var. Yani böyle bir imkan var. Fakat kötülük böyle yaygın hal alır. Yani bazıları pisliği, kötülüğü, hayasızlığı yol edinir. Bunun önüne geçmek için işte o zaman kadıya arz edilmesi gerekebilir. Ama böyle değilse bu buradaki durum Söz konusu olur. Yani İbn-i Mesud Radyo'nun da işte içki içen adama, yani sen bunu kapatsaydın daha iyiydi. Hem amcanmış, bak, hem e, akrabanmış. Yani buradaki amaç, had cezalarını uygulamak değil. Yani had cezalarını uygulamak bir hedef değildir. İslam toplumunun hedefi değildir. Had cezaları caydırıcı cezalar olmalıdır. Onun varlığı yetmeli yani. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde geçtiği gibi, aile halkının görebileceği yere kırbaç asmak, sopa asmak. Bu tavsiye edilmiştir. Ama dövmekten yasaklamıştır Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Yani bunu hoş görmemiştir. Hayırlarınız, hanımlarını, çocuklarını dövmez. Bunu hoş görmemiştir. Ama o caydırıcı olarak dursun. Hac cezasında uygulanabilir. Mevcut olması caydırıcı bir unsur olarak toplumda hayırlı bir etkisi olur. Ve bu mesela zina cezası Dört kişinin şahitliğiyle e, uygulanıyor. Dört kişinin şahit olduğu bir şey aleni bir şey demektir. İki kişinin şahit olduğuyla uygulanan e, cezalar var. İşte hırsızlıktır, adam öldürmedir. Her, her birisinin mertebesi var kendisine göre. E, bunları yani bunların aleni olması, büyük günahların, hak cezası gerektiren suçların açıktan işlenmesi toplumda ifsad eden şeylerdir. Yoksa günahsız olan kimse yoktur. Burada had cezaları Toplumu ifsad edecek, günahı başkalarının da hukukunu zedeleyecek, ee, başkalarına sirat edecek meselelerde caydırıcı unsur olarak konmuştur ve gerektiği zaman uygulanır. Yani o şikayet kadıya arz olunursa kadı bundan feragat edemez. Feragat etmesi gerekenler kimler? İşte onu kadıya arz edecek kimseler. Ama yaygınlık arz ediyor ve bu kötülük mesela şu an toplumumuzda bu caydırıcı unsur da yok. Hırsızlık yapanı caydırıcı ceza yok şu an. Adam öldüreni caydırıcı ceza yok. Zina edeni caydırıcı hiçbir şey yok. Bu toplumu berbat etmiştir. Nesil bozulmuştur. E, toplumsal ahlak bozulmuştur. Hepsi e, numura uğramıştır. Ama bu en azından olsa, yani yapılabilirliği uygulanabilirliği olsa, yani caydırıcı bir unsur olarak kenarda dursa, uygulanmasa bile. Çünkü İslam toplumunda tarihine bakın. Ee, çok nadirdir. Yani adam dolayı had cezasının uygulanması nadirdir. Hırsızlıktan dolayı el kesme cezası nadirdir. Hatta bazı vakalarda şunu anlatırlar. İşte kadı olan kişilerin maaşını devlete iade etti. Yani bana dava gelmedi diyerek. Bu İslam hükümlerinin Allah Azze ve Celle'nin koyduğu kanunların uygulanması sebebiyedir. Allah Azze ve Celle'nin kısaslasın için hayat vardır buyurması da bu hikmete işaret ediyor. Kısasta, kısasta normalde birini öldürür zaman öbürünü öldürmek vardır yani. Kısası olarak. Ama kısası hayat vardır. Ne demek bu? Birisini öldürmeye azmeden bir kimse kendisinin öldürüleceğini bilirse eğer, onu öldürmeye öyle kolay kolay cesaret edemez. Kalkışamaz. Böylelikle o hem onun hayatı hem diğerinin hayatı kurtulur. İşte Allah'ın had cezalarında böyle bir hayat vardır. Toplumun hayatı vardır, dengesi vardır. Ama bunu iptal etmek demek, yani bugün iptali için çalışanlar demek ki pislikleri, yani daha önce ayette, 19. ayette okuduğumuz gibi çirkinliklerin yayılmasını arzu eden kimselerdir. Bunların alenileşmesini, toplumun her tarafını felç etmesini arzu eden kimselerdir. Ve bu kimseler Ahzab suresinde e, ifade edildiği gibi, bunlar münkerin emredicisi olurlar, marufun iyiliklerinde yasaklayıcısı olurlar. İşte bu münafıklar yönetimlere geldiği zaman, Allah'ın insanlar için en hayırlısı olan, Allah bilir, siz bilmezsiniz diyerek koyduğu, e, insanların kendilerinin menfaatine olan şeyleri iptal edip bunun yerine şeytanın adımı olan e, kanunlar uygulamaya kalkıyorlar. 23. ayet Namuslu, kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnadında bulunanlar, dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için çok büyük bir azap vardır. Ebu Hureyre Radiyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cehennemi gerektiren, vacip kılan, yedi şeyden sakının. Dediler ki bunlar hangileridir ey Allah'ın Resulü? Şöyle buyurdu. Allah'a ortak koşmak, sihir yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir cene haksız yere kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş gününde kaçmak, haberi olmayan evli mümine kadınlara iftira atmak. Muhar ve Müslim rivayet etmişlerdir. Umey bin Katade el-Leisi radıyallahu anh'tan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda şöyle buyurdu. Dikkat edin Allah'ın dostları kendilerine farz kılmış olan beş vakit namazı kılan, üzerine bir hak görerek Ramazan orucunu tutan ve karşılığını Allah'tan bekleyen, malının zekatını veren ve karşılığını Allah'tan uman, Allah'ın yasakladığı büyük günahlardan kaçınan kimselerdir. Birisi, e Allah'ın Resulü büyük günahlar nelerdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onlar şu dokuzudur. Allah'a ortak koşmak, mümin bir canı haksız yere öldürmek, savaş zamanı meydandan firar etmek, yetimin malını yemek, faiz yemek, iffetli bir kadına iftira etmek, sihir yapmak, Müslüman anne babaya isyankarlık etmek, ölülerinizin ve dillerinizin kıblesi olan Beytül Haram'ın hürmetini helal saymak, bir kimse bu büyük günahları işlemez ve namaz kılar, zekatı verirse mutlaka kapıları altın işlemeli olan bir evde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber olur. Bunu Hakim bey Hakim, Taberani, Taha Müskilhaser'de, Ebunaym Marifetü Sahabe'de, İbn Ebati'nin tefsirinde, Buharî'de sünende rivayet ettiler. Hasen isnatla Elbani Irwalü Galil'de tahric etmiştir. Evet, bu ayette ve e, zikredilen hadislerde özellikle dikkat edilirse mümine kadına iftira atmak zikrediliyor büyük günahlar arasında. Yani bu erkeğe iftira atmanın caiz olduğu anlamına gelmiyor tabii ki. Burada aglebiyet yani taglip yolu üslub olarak Allah Azze ve Celle'nin kitabında ve Nebi vesam hadislerinde sıkça gördüğümüz bir metottur, menheştir. Burada yani iftira olayında mesela erkek, diyelim zina iftirasına maruz kalsa bunun göreceği zarar ne kadardır? Kadının göreceği zarar ne kadardır? Yani burada en büyük zararı görecek olan kadın olduğu için alebiyet yoluyla e, kadın zikredilmiştir. Yoksa bunun manası işte erkeğe iftira atmanın caiz olduğu demek değil. Yani en ağır, yani iftira olayında yani zina iftirası erkekle kadın arasında genellikle yani son zamanlardaki bu sapıklıkları dikkate almazsak, yani düzgün bir toplumu düşünecek olursak, zihni olayı erkek kadın arasında da olur ve böyle bir iftirada e, yani kadın söz konusu erildiği zaman ondan en büyük zararı kadın görür. Ama erkeğin çok sürmez. Ama kadın hayatı boyunca o damgayı e, yer. Bu sebeple e, kadının zikredilmesi önceliklidir burada. 24. O gün dilleri, elleri ve ayakları yapmış olduklarından dolayı aleyhlerinde şahitlik edecektir. Muaviye bin Hayde radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet gününde ağızlarınız kapalı bir şekilde hesap için getirilirsiniz. Kişinin ilk önce cinsel organı ve elleri yaptıklarını anlatır. Bunu Ahmet, Hakim, Taberi, Taberani, Hasan İstad'da rivayet etmişlerdir. İbn Abbas radıyallanmadan. Müşrikler namaz ehlinden başkasının cennete giremediğini görünce gelin inkar edelim dediler derler ve inkar ederler. Bunun üzerine ağızlarına mühür vurulur, elleri ve ayakları şahitlik eder, Allah'tan hiçbir sözü gizleyemezler. Burada inkar edelim derken şirk koştuklarını inkar etmek. Yoksa yani inkarla kast edilen o yani. Baktılar sadece namaz ehli cennete girecek Burada tabi namazın terkinin şirk olduğuna da bir telmih vardır hadiste. Sadece namaz ehli cennete girecek. Bunu görünce müşrikler, cehennem ehli, diyecekler ki gelin inkar edelim. Yani namaz kılmadığımızı, şirk koştuğumuzu inkar edelim derler ve inkar ederler. Yok biz öyle bir şey yapmadık. Bunun üzerine ağızlarına mühür vurulur. Çünkü ağızları yalan söyleyecek. Elleri ve ayakları şahitlik ederler. Allah'tan hiçbir sözü gizleyemezler diyor i̇bn Abbas radıyallahu anh'a. 25. O gün Allah onlara gerçek hesaplarını tas tamam verecek ve onlar Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a dedi ki, ayet o gün onların hesabını tas tamam bir şekilde verir anlamındadır. Kur'an'da geçen bütün din kelimeleri hesap günü anlamındadır. Yani burada herhalde nekre olarak gelen din kelimelerini kastediyor. Yoksa ettiğini değil. İnna lillahi innettiğine İslam. Mesela buradaki veya Şura suresindeki ayette geçen lamu e, tarifle gelen, marif olarak gelen din ile kastedilen İslam'dır. Allah'ın dindir, hak dindir yani. Ama nekre olarak geldiği zaman e, umumiyetle hesap günü demektir diyor İbn Abbas radıyallahu 26. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler ise kötü kadınlara. Temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler ise temiz kadınlara yaraşır. Bu sonuncular söylediklerinden çok uzaktırlar. Kendileri için bağışlanma ve güzel bir rızık vardır. Yani temiz erkekler ve temiz kadınlar için. Mücahid dedi ki kötü sözler ile kötü sözler kötü kimseler için. Kötü kimselerde kötü sözler içindir. Temiz olan sözler temiz kimselere, temiz olan kimseler de temiz sözlere layıktır. Temiz olan her türlü kötü sözden uzaktır ve Allah onu affeder. Kötü olan da her türlü iyi sözden uzaktır ki allah Teala onun bu sözünü kabul etmez ve kendisine geri çevirir. 27. Ey iman edenler, kendi evinizden başka evlere geldiğinizi fark ettirip ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu sizin için daha iyidir. Herhalde düşünüp anlarsınız. İbn-i Abbas radyalarmadan teste nisû kavli izin istemek demektir. Ee, Mukatil bin Hayyan Raymullah dedi ki, cahiliye zamanında kişi arkadaşını gördüğü zaman ona selam vermez ve hayırlı sabahlar veya hayırlı akşamlar derdi. Bu kendi aralarındaki bir selamlaşma şekliydi. Onlardan biri arkadaşına gittiği zaman izin istemeden birden içeri girip ben geldim derdi. Bu ev sahibine ağır gelirdi. Çünkü o anda ailesiyle beraber olabilirdi. Allah bütün bunlar bir örtü ve iffet anlayışıyla değiştirerek bu ayeti indirdi. İbn-i Nebi rivayet etmiştir bunu. Cer e Cabir radıyallahu anh'den gelen Nebi sallallahu aleyhi ve selleme babamın borcu için geldim ve kapıyı çaldım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim o dedi? Ben benim dedim. O da ben, ben dedi. Sanki bu sözden hoşlanmamıştı. Yani ben ne demek manasında. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Rebi bin Hiraş, oğullarından birinden rivayet ediyor. Yani bir sabide Nebi sallallahu aleyhi ve sellem evindeyken amiroğullarından birisi kendisinden girmek için izin isteyerek içeri girebilir miyim diye sordu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hizmetçisine bu kişinin yanına çık da ona izin istemeyi öğret. Ona esselamu aleykum diye selam ver ve girebilir miyim de buyurdu. Adam bunu işitti ve daha o hizmetçi gelmeden Esselamu Aleyküm girebilir miyim dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de onunla izin verince içeri girdi. İbn-i Şeybe Ahmet, Bukhari edebil müfette, Ebu Davut ve Beyhakisay İsnaf'da rivayet etmişlerdir. Kelede bin Hambel dedi ki Safan bin Umeyye benim Mekke'nin fethi sıralarında süt ve küçük cins salatalık ile Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gönderdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vadinin en yüksek yerindeydi de izin almadan ve selam vermeden girince Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Geriye dön Esselamu aleyküm diyerek girebilir miyim de. Bunu İbn-i Ahmed, Ahmet, bir Ebu de Tirmizi, da i Kübra'da, Nesai ve Şuab-ı Liman'da Beyhak rivayet ettiler. Yani bu Esselamu kable el kelam diye ifade edilmiştir. Yani selam konuşmadan öncedir. Yani bir mecliste giren bir kimse selam vermeden Konuşmamak Nebi ve Vesselam'ın sünneti önce selam. Aynı şekilde telefon görüşmesi de e, böyledir. Yani önce selam. Selbin bin Sa'd radiyallahu bir kişi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in odasındaki bir delikten Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in elinde de başını kaşıdığı bir demir çubuk vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer beni gözetlediğini bilmiş olsaydım bu demiri gözüne saplardım. Çünkü izin istemek bakıştan dolayıdır. Bunu Bukhara ve Müslim rivayet etmişlerdir. Evet, az önce söylediğim hadis. Cabir bin Abdillah radiyallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Esselamu kablel kelam, selam konuşmaktan önce gelir. Bunu Tirmizi Ebu Yala, Tarih-i Ebu Naim, Hudayim Müsnedinde İbnü'l Arabi, Mücemde Saydavi, Mücemü Şeyhdas, Hasen-i Senat'ta rivayet ettiler. Ebu Hureyre radıyallahu selam vermeden önce izin isteyen kişi için konuşmaya selamla başlamadıkça ona izin verilmez dedi. Bunu Buhari'de bir müfredde sayısatla rivayet etmiştir. Şu yani Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam demiri gözüne saplardım buyurduğu olayla ilgili olarak yani bir kimse birinin evini böyle gizlice gözetler de ev sahibi onun gözünü oyarsa bu hederdir buyuruyor. Yani buna bir tazminat gerekmez fıkıh olarak ahkam olarak da böyle bir hüküm sabit olmuştur. Yani bu derece ciddi bir meseledir esasında bu. 28. Orada hiçbir kimse bulamadınızsa yani girdiğiniz yerde Size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size geri dönün denilirse, yani müsait değil gibi, geri dönün denilirse hemen dönün. Çünkü bu sizin için daha temiz bir davranıştır. Allah yaptığınızı bilir. Ebu Said el-Hudri R.D'den Ensar'ın meclislerinden bir mecliste oturmaktaydım. Ve Ebu Musa R.D korkmuş bir şekilde yanımıza geldi. Ona seni korkutan nedir dediğimizde şöyle dedi. Ömer R.D yanına gitmemi istemişti. ''Yanına gittim ve girmek için üç defa izin istedim. Ancak izin vermeyince geri döndüm.'' Ömer radıyallahu anh ''Seni yanıma girmekten alıkoyan şey nedir?'' deyince ''Yanına geldim ve üç defa izin istedim. Ancak girmem için bana izin verilmedi.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda ''Sizden biriniz üç defa izin ister de ona izin verilmezse geri dönsün.'' buyurmuştur dedim. Yani bu izin isteme eskiden kapılarda perde gibi şeyler olurmuş. Esselamu Aleyküm, Esselamu Aleyküm, Esselamu Aleyküm bu, bu şekilde üç sefer bir selam verme. Cevap verilirse ve izin verilirse öyle girer. Yoksa geri döner. Şimdilerde işte kapı zili var. Ne bileyim kapı vurma var. Ee, bu üç defa Böyle cevap gelmezse geri dönmek. Yani Allah Resulü böyle buyurdu diyor. Ömer radıyallahu anh bu konuda bana bir delil getireceksin dedi. Bunun üzerine mecliste oturanlar mutlaka aramızdaki en küçük kişi seninle gidip şahitlik edecektir dediler. Ben de kendisiyle beraber gidip şahitlik ettim. Ömer radıyallahu anh Ebu Musa radıyallahu anh seni bir şeyle itham etmiyorum. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis nakletmek ağır bir şeydir dedi. Evet bunu Malik, Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir bu Umame radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim benim Allah'ın Resulü olduğuma şahidik ederse, izin alıp selam vermeden kimsenin evine girmesin. Kişi içeri girmeden evin içine bakarsa içeri girmiş sayılır. Pencereden bakarsa, kapıdan bakarsa, kapı aralığından bakarsa, böyle yani. Yani izin vermeden bu caiz değildir yani. Bunu Taberani ve Ahmet sahihli gayri isnabla rivayet etmişlerdir. Huzel'den bir kişi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kapısı önünde durup içeri girmek için izin istedi ve kapının önünde dikildi. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu. Şöyle kapının bir tarafında dur. Zira izin bakıştan dolayı istenir. Yani görebileceğim bir yerde değil. Geride durman gerekir diye. Bunu İbn-i Nebi Şeyde, Ebu Dağıt ve Beyhak Şuhab-ı İmanı'nda Sayısnat'ta rivayet etmişlerdir. 29. İçinde kendinize ait eşyanın bulunduğu Oturulmayan evlere girmenizde herhangi bir sakınca yoktur. Allah sizin açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de bilir. Mücahit dedi ki Medine yollarında içinde kimse bulunmayan boş evlerin içine fayda sağlayacak bazı şeyler bırakırlardı. Bir nevi depo gibi. Böylesi evlere izin almadan girmek helal kılındı. Yani böyle boş olduğu zaman demek ki e, bu helaldir. İbn Abbas radıyallahudan Allah Teala böyle sevleri diğer evlerden istisna etmiştir demiştir. 30 Mümin erkeklere söyle bakışlarını sakınsınlar, ırzlarını da korusunlar. Çünkü bu kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah onların yapmakta olduklarından haberdardır. İbn Abbas radıyallahu anih ayette geçen işte bakışlarını korusunlar diye tercüme ettiğimiz yaquddu min ebsarihim Kavli, Allah'ın sevmediği arzularından gözlerini sakınsınlar demektir, demiştir. Rebi bin Enes dedi ki, ayetin anlamı hiç kimsenin avretine bakmayın demektir. Yani erkek, kadın, küçük, büyük, kimsenin avretine bakmayın. Ee, yani eşi dışında tabii bu. Ebu Lâliye dedi ki, bu ayette ve sonraki ayette erkeğin erkeğin avretine ve kadının kadın avretine bakması yasaklanmaktadır. Yani Nur 30 ve 31. 31. ayette de kadınlara hitaben aynı emir geliyor çünkü. Ebu Sa'del Hudri radiyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Erkek erkeğin avretine bakmasın, kadın da kadının avretine bakmasın. Erkek başka bir erkekle aynı örtü altına girmesin. Kadın da başka bir kadınla aynı örtü altına girmesin. Bunu Müslim rivayet etmiştir. El-Ala bin Ziyad Rahimullah der ki, şöyle denilirdi. Yani sahabe arasında böyle denilirdi. Kadının elbisesinin güzelliğine bakmaya devam etme. Zira bakış kalpte şehvete sebep olur. Yani kadın örtülü dahi olsa ona bakmaya devam etme. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bakışını çevir demesi bir rasyona gelecek. Bundan dolayı. Yani o bakış bunu devam ettirmek kalpte şehvete sebep olur. Ebu Said el-Hudri R.A'dan Resulullah s.a.v. şöyle buyurdu. Yollarda oturmaktan sakının. Ashab dedi ki, ey Allah'ın Resulü bizim yolda oturmamız kaçınılmaz bir şeydir. Yani bunu yapmadan edemeyiz. Orada oturur ve sohbet ederiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mutlaka oturacaksanız o zaman yolun hakkını verin. Ashab dedi ki yolun hakkı nedir ey Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. Bakışı korumak, eziyet vermemek, selama cevap vermek ve iyiliği emredip kötülüğü yasaklamaktır. Bu karı ve müslim rivayet etmişlerdir. Muaviye bin Haydar radıyallah'tan dedim ki ey Allah'ın Resulü avretlerimiz konusunda nelerden sakınalım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki eşin ve sağ elinin sahip oldukları yani cariyelerin dışında herkesten avretini koru. Dedim ki birbirimiz arasında yani erkekler arasında nasıl olur? Buyurdu ki gücün yettiği kadarıyla avretini kimseye gösterme. Dedim ki, birimiz yalnız başına olduğunda buyurdu ki, Allah Tebarek ve Teala kendisinden hayal edilmeye insanlardan daha layıktır. Buna Ahmet, Ebu Davud, İbn-i Maci ve Tirmiz'i cüva edilmişlerdir. Yani kişi yalnız olduğunda bile avretini açık tutmaktan e, sakınmalıdır. Ebu Hürer radıyallahu anh'da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Ademoğluna zinadan nasibi yazılmıştır, buna muhakkak kavuşur. Gözlerin zinası bakmak, kulakların zinası dinlemek, dilin zinası konuşmak, elin zinası tutmak, ayakların zinası adım atmak, kalbin zinası meyil etmek ve temenni etmektir. Cinsel organ bunu ya tasdik eder ya da yalanlar. Evet, bunu Buhari Müslim rivayet etmişler. Bu lafız Müslim'in rivayetindeki lafızdır. Yani insan mutlaka yani zinadan nasip yazılmıştır. Bunun başına gelecektir yani bu yani gözü Harama bakar, böyle zina eder. Kulakları haramı dinler, böyle zina eder. Dili, konuşmakla, işte hepsini tek tek sayıyorlar Allah Resulü Cinsel organ bunu ya tasdik eder ya yalanlar. Yani bu iş ya gerçekleşir ya gerçekleşmez. Allah Azze ve Celle'nin İsra Suresindeki ayette, yani zinadan da ayette, la تَحْرَبُ zina buyurması, yani zinaya yaklaşmayın. Çünkü o açık bir kötülüktür buyuruyor. Burada zinaya yaklaşmak yasaklanmaktadır. Yani ne demek bu? Kişi kendisini zinaya yaklaştıracak sebeplerin etrafında dolanırsa onun içine düşer. Yani insan tabiatı böyle zayıftır. Yani ben ateşle oynayayım onun içine düşmem bu konuda. Böyle bir şey yok. Bu sebeple bunun sebeplerinden kişinin elinden geldiğince uzak durması gerekir. Bak bunların mertebe mertebe Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da saymış. Yani gözleri koruyacaksın, kulağı koruyacaksın, dili, yani konuşmanı koruyacaksın, el, ayak, kalbin meyletmesi. Yani hiçbir, hiçbirisi olmuyorsa insanın kalbi meyleder, kalbinden arzuları, istekleri olur. Bunları işte önleyici tedbirler alması lazım. Zikirle, kendisini koruyarak, işte bunun sebeplerinden koruyarak. Böyle düşünceler geldiğinde bertaraf etmeye çalışarak koruması lazım bu şekilde. Yoksa e, zinaya yaklaşmış olur. Yaklaştığı anda da Allah korusun ön içine düşer. Yani cinsel organ bunu ya gerçekleştirir ya yalanlar. E, bu e, insanın ateşle oynaması gibi bir şeydir. Yani buna yaklaştıracak şeylere e, tevessül etmesi. Abdullah bin Abbas radiyalanmada. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem El-Farul El bin Abbas'ın boynunu Has'am kabilesinden olan kadına bakmasından dolayı çevirdi. Abbas radıyallahu an dedi ki, yani babası, Ey Allah'ın Resulü amcanın oğlunun boynunu neden çevirdin? Amcası dedi, kendisi oluyor. Yani kendi oğlunu kastediyor. O senin amcanın oğlu kafasını niye çevirdin? Buyurdu ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, Genç bir erkek ve genç bir kadın gördüm ve ikisi hakkında şeytandan emin olamadım. Bunu Tirmizi ve Ahmet Sayısnat'ta rivayet etmişlerdir. Cerir Radyalan'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aniden yabancı kadına bakışın hükmünü sordum. Yüzünü derhal başka tarafa çevir buyurdu. Diğer lafzında gözümü çevirme emretti şeklindedir. Bunu Müslim ve başkalar rivayet etmiştir. Burayda Radyalan'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ey Ali bir bakışına bakış ekleme zira birincisi lehine ise de ikincisi lehine değildir. Yani birincisi sana günah olarak o ani bakış göz çarpması ondan dolayı günah kazanmasına ama bunu devam ettirdiğin zaman yani ihtiyari bir bakış haline gel zaman bu senin artık aleyhine bir durum olur bunu Ebu Davud Tirmize Ahmet İbni Ebi Şehbe Hakim Bezdar Rüyani rivayet etmiş evvel ben Said Tergib'de Hasan olduğunu söylemiştir aynı hadis Ali radıyallahu anh'ten de gelmiştir İbni Mesud radıyallahu anh dedi ki günah kalplere baskın gelir Harama yönelen her bakışta şeytanın nasibi vardır. Bunu İbn-i Hatim Züddde, Hennat Züddde, İbnül Cevzi Zemul Hevada, Beyha-i rivayet ettiler. Elbani es da sayı olduğunu belirtti. Enes Radyo'land'den, Yanından bir kadın geçecek olursa, Geçip gidinceye kadar gözlerini yum. Bunu i̇bn Dünya El-Vera'da, say rivayet etmiştir. Enes Radyo'land'den mevkuf olarak. Bundan sonra Nur suresi 31. ayeti geliyor. Kadınların tesettürüyle de alakalı umumiyetle geniş bir konu. Bunu sonraki haftaya bırakalım inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilâhe illâ ente ve esteğfiruke ve töbü ileyk.